نور على مر الزمان جألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahu Teala fi Kitbihil Kerim, innallah'a bil adli ve Lehsan ve ilta İidil Allah subhana ve Teala Kuran-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder. Adaletin adil olmanın genel olarak herkese vacip olduğu, Herkes tarafından kabul edilmektedir. Adil olmak sadece Müslümanlara değil bilakis bütün insanlara vacip olan bir durumdur. Bütün insanlığa birbirleri arasında adalet ile muamele bulunulması vaciptir. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Bu bizim aleyhimize dahi olmuş olsa hak sözü söyledikten sonra ya da hak sahibine hakkını verdikten sonra Aile içinde akrabalar ya da arkadaşlar arasında sıkıntıya girsek bile adalet ile hükmetmek üzerimize bir borçtur. Bu boynumuzun borcudur. Adalet ve adil olmak bunu gerektirmektedir. Adil olan kişi hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeksizin, beşerin cezasından korkmaksızın her hak sahibine hakkını verebilme uğruna mücadele eden kişidir. Allah Subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. وَاَقْسِتُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Adaletli davranın çünkü Allah adaletli davrananları sever. Kardeşler allah Teala adaleti emretmiştir. Ve allah Teala ayeti kerimesinde adil olanları sevdiğini söylemiştir. Bütün bunlar adil olmanın ne yüce bir ahlaki değer olduğunun belirtisidir. Rabbim sen bizleri adillerden eyle. Ey iman edenler! Aksitu adil olun sözlerinizde fiillerinizde hayatınızın her alanında adil olun. Çünkü Allah adil olanları sever. Adalet Müslümanın kendisinden ayrılmaz bir ahlakı oluncaya kadar yorulmadan usanmadan çekinmeden korkmadan sözlerinde fiillerinde sosyal hayatında iş hayatında aile hayatında adil olmalı ki. Adalet o kişinin en öne çıkan ahlaki bir özelliği olsun. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ زَا قُرْبًا konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Bir başka ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha ya'murukum en tu'tûl emânâte ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beyne'n-nâsi en tahkumû bil adli. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Kardeşler eğer bizler hükmedeceksek adil olmak zorundayız. Özellikle de en sevilen ve en sevilmeyen arasında, şimdi nefsimize ağır gelse de verilecek olan kararı sevgimiz ya da nefretimiz etkilememelidir. Özellikle de bir kamu olan düşmanlığımız, aramızda olan kişisel problemler bizleri o kamu karşı adaletsizliğe sürüklememelidir. Değerli kardeşler, bu bizim akidemizden değil bu bizim menhecimizden değil, bu bizim cemaatten değil deyip bir ön yargı ile bunlar her şeyi yapar, bunlar her şeyi söyler, bunlardan her şey beklenir dememeliyiz. Kardeşler, her Müslümanın kendisine göre bir şerefi, şahsiyeti mevcuttur. Aramızda olan sorunlardan dolayı o insan bizim yanımızda değersiz olsa bile... Ona değer veren insanlar bulunmaktadır. Biz sevmiyoruz diye, yanımızda değersiz diye, dünyadaki en kalitesi insan budur, bu gruptur ya da bu cemaattir diyemeyiz. Her insanın kendisine göre bir şahsiyeti vardır. Her grubun kendisine göre bir çizgisi vardır. Dikkat edin, kimsenin kırmızı çizgisini aşmaya hakkımız yoktur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya Eey halline Ämenkunu qva minillahi şu hedae bilqidı Vlaecman ne kumşna nuqamin ala tadilu ta İdel ve akrabul takva Vatta qulah inallaha xabirum bimetamelun Ey iman edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan.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 يَعْدِلُونَ ف۪ي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُّٓوا Adil olanlar Allah katında nurdan minberler üzerindedir. Onlar ki ailelerine ve emri altında olanlara hüküm vermekte adil olmuşlardır. Kardeşler, yani kişinin adaletle hükmedebilmesi için illaki hakim savcı olmasına gerek yoktur. Herkes çobandır, herkes güttüğü ile hesaba çekilecektir. Baba eşinden çocuklarından, emir kendisine tabi olanlardan, bu sebep ile kişinin adaleti ailesi hakkında ve kendisinin sözüne itibar edenler hakkında verdiği hükümde ortaya çıkar. ''Kul emere Rabbi bil qist'' ki, ''Rabbim adaleti emretti.'' ''Adalet, özün ve sözün bir olmasını gerektirir.'' Dili yalandan arındırmayı ve yalancı şahadetten ateşten kaçıyormuş gibi kaçmayı gerektirir. İnsanın bilmediği şeyler hakkında susması, ilimsizce konuşmaması da onun adaletindendir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Vala tekufu ma leke bihi ilm. İnne's-sem'a vel basara vel fuada kullu ulaihe kana anhum Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak Göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Rabbim sen bizleri adaleti hakkı ile ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden insanlar olarak katına al. Bu dünyada bizlere adil bir düzen nasip eyle, adaletli arkadaşlıklar nasip eyle. Rabbim sen hakkımızda hayrı nasip eyle. Ve ahiri davana haza anilhamdülillahi rabbil alemin.